Bismillahirrahmanirrahim. E, evet, 24 nolu bab günahlar sebebiyle imanın eksilmesi ve günaha dalan kimseye kemalının yokluğu manasına imansız denilemeyeceği beyanı bağlı. Şimdi kardeşlerim biliyorsunuz iman şube şube olduğu gibi küfür de nedir? Şube şubedir. İman şube şube olduğunda yani imanın şubeleri mesela bir doğruluk bir dürüstlük bir haya bir namaz bir haç bir oruç yani imanın şubesiyle alakalı e, meseleler zirveye çıktığında bu sefer küfürdeki ne yapıyor azalıyor bitmediği yani iman varsa küfürde her zaman nedir vardır tevhid varsa her zaman nedir şirk vardır ve mücadelesi vardır buradaysa ehli i sünnet vel cemaatın itikadını Allah kendisinden razı olsun iman müslüm bab başlığıyla ne yapıyor bizlere yakalatmaya çalışıyor çünkü iman derslerini de hatırlayacak olursanız iman kalplen tasdik dillen tasdik diyen kimdi Amel de imandan bir cüzdür diye biz ne yapıyoruz devam ediyoruz burada kalan kimdi haricilerdi ne artar ne de eksilir derdi bizse devam ediyoruz imanın eksilmesi kişinin günaha dalmasıyla imanın artması da neydi kişinin salih amel işlemesiyle ve günahı sebebiyle imanının eksilmesi onun kemalatının yokluğunun manasına yani ona imansız denmeyeceği bu aynı zamanda haricilere nedir bir reddiyedir yani o sadece günahkardır Diyebiliyorsunuz Kafir diyemiyorsunuz Neden kafir evet. diyebilmek için Nas gerekir <gülüyor> Çünkü Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ashabı namazın Terkinden başka İslam'dan çıkaran Bir küfür biz ne yapmazdık Bilmezdik diyor Bu da gösteriyor ki insan Tasdik ettikten sonra bir şeyin ondan yok olduğunu Söyleyebilmesi için Nasıl gerekiyor Mümin demede şer'i bir hükümdür Kafir demede şer'i bir hükümdür Biraz sonraki hadiste gelecek inşallah Bu hafta. Münafık demekte de nedir? Şer'i bir hükümdür Yoksa birinin birinden hoşlanmadığını Vay kafir vay münafık vay Şunu demesi hakkı nedir? Yoktur Hele hele küfürde itham etmede Onda yoksa ne yapar? Keri söylediği şahsa döner ki durup dururken insan yapmış olduğu amelleri de ne yapabilir? Heder edebilir. Hadis-i şerifte 100 nolu rivayet Ebu Hureyre'den Allah Resulü ve Vesselam zani zina ederken mümin olarak zina etmez. Hırsız çalarken mümin olarak çalmaz. İçki içerken kişi mümin olarak içmez buyurmuştur evet demek ki bunları yapan insan fıtri hasletlerde bu bir zulüm bir bir günah ama bunlar dinden çıkaran sebeplerden değil ve içki mi içti karşılığı dinde nedir ceza olarak kırk sopadır zinam etti evli ve dulsa recmedilir, bekarsa yüz sopa vurulur ve yaşadığı bölgeden bir sene ne yapılır sürgüne gönderilir yani bunların hepsinin dinde karşılığı nedir vardır evet. yine 101 nol rivayet Ebu Hüreyre'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zina ederken demiş ve aynı hadisi nakletmiştir 102 nol rivayette ise şöyle bir ziyadelik var ...yağmalama yapmaz... ...yani harp esnasında... ...mümin olarak yağmalamayı ne yapmaz... ...yapmaz ziyadeliği... ...gelmiştir... ...103 nolu rivayette yine aynı... ...evet... ...104 nolu rivayet... ...Ebu Hureyre'den... ...Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam... ...zina eden kişi zina ederken... ...mümin olarak zina etmez... ...hırsız çalarken... ...mümin olarak çalmaz içki içende içerken mümin olarak içmez ama tövbe henüz maruzdur buyurmuştur yani allah Teala kullarının gerek kendi nefislerine gerekse şeytanın iyi karşı zaaflarını bildiği için asilere bir rahmet olarak onlara tövbeyi arz etmiş yani onları battıkları günah çukurundan ne yapıyor çıkaracak çareyi gösteriyor ve can boğaza gelmedikçe yapılan tövbenin kabul olacağına dair birçok naslar indirmiştir. Tövbe edilen günaha pişman olmak gerekir ve tövbenin de üç ruknu vardır kardeşlerim. Birincisi, günahı işlemekten vazgeçeceksin. İkincisi, yaptığına pişman olacaksın. Üçüncüsü de bir daha o günahı işlememeye azmedeceksin. Yani tövbenin de üç şartı var. Birincisi o günah işlemekten vazgeçeceksin. İkincisi pişmanlık duyacaksın. Üçüncüsü ise bir daha o günahı işlememeye kendini ne yapacaksın? Azmedeceksin. Bir kimse bir günahından dolayı tövbe eder de sonra o günahı tekrar işlerse tövbesi batıl olmaz. Bir günah işleyip dururken başka bir günah için tövbe etmek de caizdir. Evet. 25 noğlu. Rivayet, münafıkların hasletlerinin beyanı bağlı. Allah kendisinden razı olsun, İmam Müslüm böyle bir baba açıyor. Şimdi biliyorsunuz, biz de dinimizi öğrenmeye başlarken bazen taklidi oluyoruz. Yani ne öğrendiğimizin bile farkında olmayabiliyoruz. İnsan yapısına, insan karakterine baktığımızda toplumda da birçok... E, eteketler mi vardı? Ne kadar cesaretli, ne kadar olgun, ne kadar hoşgörülü, ne kadar geniş, hilimli ama arsız, şımarık, ama ukala, ne kadar geveze gibi birçok neler var, sıfatlar var. Şimdi bunlar kişilerden sudur eden, eden bir söz, bir davranış, bir hareketten sonra neler verilen bir isimler. Fıtri olarak Bir de kardeşlerim dinde Senden sudur eden bir bakış Bir hareket Bir söz Ve bunun akabinde işlediğin bu fiili akabinde Verilen ne var? Bir unvan vardır Ama hayırda Ama şerde Mesela Bakara suresinin hemen girişinde 5 ayette Allah Azze ve Celle müminleri ne yapar? Vasıflarından bahseder. Şunu şunu şunu işleyen, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, Allah yoluna infak eden, hem yiyen hem de Allah yoluna ne yapan? infak eden, gizlide Allah'tan korkan, kayba iman eden bunlar kimdir? Müminlerin alameti. Peki kafirlerden bahsederken ne diyor? Kalbi kara, dili kara, gönlü kara İnkarcı diyor Fazla da üzerinde durmuyor Değer vermiyor Ve bize tehlikeli olandan bahsederken 8 ile 23. ayetler arasında Münafıklardan bahsediyor Ve uzun uzadıya da ne yapıyor? Duruyor Aleyhisselatü Vesselam da üzerinde hasreten duruyor Ve İslam alimleri de Hasreten kalbin hallerinin üzerinde duran Belki binlerce ciltler ne yapmış? telif etmişler. Kalplerin hastalıklarını anlatmışlardır. Ve kalp hastalıklarında hep münafıkların hastalıkları vardır. İşte iman eden, imanın gereği gibi amele edene mümin ama iman ettiğini söyleyip de kalbinde zerre kadar bir şey olmayıp diliyle ikrar edip ağzayla gösterene de münafık denir. Yani biz iman derslerini anlatırken ne diyorduk? kalp tasdik edecek, dil tasdik edecek, aza tasdik edecek fiile döktüğümüzde fiili faile döktüğümüzde kalp, dil ve aza tasdik ediyorsa ne diyorduk? Mümin diyorduk. Kalbi tasdik etmedi halde dili ikrar edip aza gösterirse münafık diyorduk. Kalp tasdik ediyor dil tasdik ediyor, aza da tasdik ediyor ama kalpte bir tasdik daha var. Ne var? Ona da müşrik diyorduk. Kalp tasdik ediyor, dil tasdik ediyor Ağza bazen tasdikliyor bazen yalanlıyor Buna ne diyorduk Müslüman diyorduk Yani nifak var fısk var diyorduk. Yani hep bu tanımlarla Gündeme gelen fiil ve Fail ilişkisi var Şimdi burada da münafık dediğimizde Allah'ın hoşlanmadığı Ve hoşlanmadığı gibi Tuzak kurduğu Tuzak kurduğu gibi Kafirlerden de cehennemde daha aşağıda olduğunu söylediği bir cümle. Öyleyse şimdi bu mevzuda öyle bir dikkat kesilmeliyiz ki Bizden de böyle bir hareket ne yapmasın Sudur etmesin ederse hoşumuza gitse de gitmese de vasfımız bu Evet bakın Abdullah bin Amr'dan geliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o kimse halis münafık olur kimde de bunlardan bir tanesi kıvarsa onu bırakıncaya kadar kendisinde nifaktan bir haslet vardır bunlardan birincisi konuştuğu zaman yalan şeyler ikincisi söz verir sözünde durmaz üçüncüsü vaat eder vaadinden döner dördüncüsü kavga ederse durulmaz haddi aşar evet, şu kadar var ki eğer o kimsede bunlardan bir haslet varsa kendisinde muhakkak nifaktan bir haslet vardır şimdi hadis şerife baktığımızda bu hadis şerif Bukhari Müslüm baştan hemen hemen bütün hadis kitaplarında gelen bir rivayet. Yani münafık lafzı nifaktan alınan bir kelime kardeşlerim. Yani bundan türeme. Sözle hamelin birbirine zıt düşmesi manasında nifak kelimesinden çıkmıştır. Ve bu da fısk'tan. Mesela fıskı, fası tarif ederken fısk fiil fasık da nedir? faildir Fareye neden fare dendiğini biliyor musunuz? birçok derste hep aktardı. Bulunduğu deliği ne yaptı? Bıraktı, çıktı. Fasık. Fasık çık oldu. Kurt bulunduğu kabuğu yardı, dışına çıktı. Kişi iman etti. Em Allah'ın emni bildi. Zıddına hareket etti. Söz verdi. Sözüyle ameli birbirine ne yaptı? Ters oldu. Yani buradan türiye nedir? Bir kelimedir. İşte bu da e, bu kelime nafkaul yer bu Ova sıçanın deliği tabirinden alınmış Ova e, Farenin yer altında iki deliğidir Bunlardan biri yeryüzüne tamamen açık Diğeri kapalı Fakat kafasıyla vurunca Açılabilecek kadar hafiftir Bu deliğe Arapçada nafika denir Hayvan onu daima gizler Ötekinden girip çıkar avcı Kasiya denilen açık deliğe gelirse o nafikayı açarak kaçar. İşte ova faresi nasıl nafikayı gizleyip Kasiya'yı meydanda tutarsa münafık da küfrünü gizleyip imanını gösterdiğinden yahut dinin bir kapısından girip öteki kapısından çıktığından kendisine bu isim verilmiştir nafika denilen deliğin dışı nasıl dümdüz yeryüzü gibi görünür fakat içi delik gibi ise münafık da onun gibi dışı başka içi başkadır alimler çok güzel böyle ne yapmış şerh yapmıştır Allah kendilerine naz olsun bazıları münafık kelimesinin nefaktan alındığını da söylerler nefak yer altında kanal tünel manasına gelir kardeşlerim Böyle bir kanalın sahibi onda nasıl gizlenirse münafık da İslam perdesi altında gizlendiği için ona bu isim verilir. Hasılı münafık başkalarına içindekinin aksini gösteren insandır. İçi başka dışı başka. Istılakta münafık içinde kafir olup dışından Müslüman görünen kimsedir. Eğer bu renkli görünüş İman hususunda ise nifakı küfürdür. İman hususunda değilse amelde nifakıdır. Bunda fiil ve terk dahildir. Bugün zındıkta aynı şekilde ne yapılır? İzah edilir. Bakın nifakın hakikatını anlamak için onun taksimatını bilmek icap eder. Şöyle ki kalbin dört tane hali vardır kardeşlerim. Bunlardan birincisi delile dayanan mutlak itikat ki bu ilimlendir. İkincisi delile dayanmayan mutlak itikat ki bu da mukaddetin itikadıdır. Hemen bir şey geldi mi göçü verir. Üçüncüsü gayrı mutabık itikat ki bu da cahilindir. Hiçbir şey bilmez. Dördüncüsü de kalbin itikattan hali oluşu yani kafir oluşu. Şimdi birincisini mümin olarak arz edebilirsiniz çünkü ilim eder, ilminin gereği ne yapar, amel eder, itikat eder, kalbi sağlamdır. İkincisi ise taklitse artık esen rüzgara göre ne yapar? Yer değiştirir. Şimdi gel böyle yap olur mu? Ya? Atalarımızda ne gördüysek ne der öyle. Çünkü bildiği bir şey yok. Sadece ataları ve hocaları vardır bunca hocalar bulamamış mı tipinde gider. Yani bu sözler vardır. Bu cahillerin. Yani taklit edenlerin, ilimsiz taklit edenlerindir. Bir kısımda vardır tamamen cahildir. Kur'an okuyanında ağlar, sızlar. Yanında işte bir şey yap hemen adaplanır. Yani her kalıbı o insanda ne yapabilirsin? Sokabilirsin. Kafir mahallede yaşıyorsa kafir olur. Müslüman mahallede yaşarsa Müslüman olur. Yani o ne tarafa çekersen o tarafa gider. Bir kısımda vardır ki hiçbirini ne yapmaz? Kabul etmez. Kalplerin hali bu. Dilin ikrarı ise üç şekilde olur. İkrar, inkar ve sukut. İkrar, inkar ve sukut. Dilin ameli. Düşünün mesela biz iman ettiğimizi anlatabilmek için şehadet etmemiz gerekir. Veyahut Allah muhafaza inkar etmemiz gerekir. Veyahut da nikah bahislerini okursanız bakire kızın sorulduğunda sukutu nedir? İkrardandır. Evet. 107. oğlu rivayet kardeşlerim Ebu Kureyre'den Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam müminin alameti üç şeydir. Konuştumu yalan söyler. Vaat ederse vaadinden döner kendisine bir şey emanet olursa ona da ne yapar? Hiyanet eder. Evet, şimdi vaatlere baktığımızda konuştuğunda yalan söyleme, vaat ettiğinde vaadinden dönme, kendisine bir şey emanet edildiğinde ona hiyanet etme. Şimdi bunlara baktığımızda demin de bab başlığında zikrettiğimiz sözleri yakalayacak olursanız ne kadar gururlu, ne kadar olgun, ne kadar hoşgörülü, ne kadar arsız. Yani senden sudur eden bir davranıştan aldığın bir isim varsa toplumda bir ümvan demek ki konuştuğunda yalan söyleyen, söz verildiğinde sözünü yerine getirmeyen, ahitleştiğinde ahdini yerine getirmeyen, emanete hiyanet eden, Nizalaştığında kavga ettiğinde normal halde söylemediğin şeyleri ifşa eden kim oluyor? Halis münafık. İşte bu halleri yapan insana da dinde ne yapılıyormuş? Bir isim veriliyor ve hoşlanılmaya. Ve münafıklar da güvenilen insanlar değil. Allah Azze ve Celle onların kalplerinin hastalıklı olduğunu söylüyor. Şimdi... E, insanoğlu fıtri olarak bir yerde bir vebanın veya öldürücü bir hastalığın olduğunu bilse ne yapar? He? Kadere iman ettiği halde Allah istemedikçe hiçbir hastalığın sirayet etmediğini bilse dahi içinde bir titreme olur değil mi? Şimdi bir kardeş vardı babası kanserdi ben ziyarete gittim geçenlerde adamın elini öptüğümde hemşire doktor bana şöyle bakıyor yani adamın kanser her tarafını sarmış ben adamın elini öpüyorum ne yapıyorsun sen diyor adam hiç bir saygıdan dedim hastaya moral vermek için elimizden geleni yapın e kendine bulaştırdın e, sen akşama kadar buradasın sağ bulaşmadı da bana mı bulaşıyor dedim. adam dedi ben işte hap bir şey yapıyorum ne kadar hap alırsan al Allah istemedikten sonra bu mikrobu bana ne yapmaz? Bulaştırmaz. Yani insanların da bazı hal ve hareketlerine ne yapması dikkat etmesi gerekir. Nasıl ki güneş vurduğu yeri sarartıyorsa, nasıl ki soğuk yaş olan bir yeri donduruyorsa, demirin şeklini bile değiştiriyorsa, kişi de yaptığı arkadaşlığa, dostluğa dikkat etmediğinde aynı bu hasletler kendisine de ne yapar? Otomatikmen geçer. Eğer bir insanın arkadaşı yalancıysa ve arkadaşı da onu uyarmıyorsa aynı hastalık kendine de bulaşır. Eğer bir arkadaşı verdiği sözü yerine getirmiyorsa, sen de onun arkadaşıysan, uyarmıyorsan yanlışı aynı hastalık sana da geçer. Yani bu münafığın hasletlerini bizim bilmemiz, hem kendimizi arındırmamız, hem kardeşimizde, din kardeşimizde gördüğümüzde uyarmamız hem de ikimizin de salah bulması, aynı zamanda toplumun salah bulmasıdır. Çünkü münafıklar demin kelimede de dikkat ederseniz bir yer altında deliği, bir de yer üstünde deliği var. Yer üstündeki deliği dümdüz ovaya, yer altındaki ise hep tünellere gider. Yani münafığın içi başkadır, dışı başkadır. Hatta ayet-i kerimelere baktığımızda onların görünüşünü seni imrendirir diyor. Giyinişleri hoşuna gider. Konuştuklarında sözlerini dinlersin. Ama içleri boş cehennem kütükleredir diyor. Bir ses bir gürültü gördü mü kendi aleyhlerine zannederler diyor. Münafık'ın suresinin hemen başında. Yani bunlarla alakalı bir sure inmiştir. Bu basit bir olay değil ve Allah kendisinden razı olsun tabiinden öyle insanlar öyle sözler sarf etmişlerdir ki ben şu kadar sahabeye eriştim hepsi son nefesine kadar münafık olmaktan korkuyorlardı diyor Bakın. Allah kendisinden razı olsun hasseten bunlardan bir tanesini Ömer'i seçelim Ömer dahi geliyor sahabeye nedir ben münafık mıyım diye soruyor ve ömrü boyunca bu korkuyla ne yapıyor yaşıyor bu onu müminliğe kadar ne yapıyor taşıyor kendisini böyle olmaktan korkan birisi ne yapar devamlı analiz eder devamlı kendi kendini ne yapar mürakebe altında tutar ama kendini mürakebe altında değil de her huyu her hasleti insanın kendine hoş gelirse halis münafık olarak ne yapar çıkar hatta Ömer'in Allah kendisinden razı olsun belki çok yanlış anlaşılan çok güzel bir sözü var Şöyle diyor, kim diyor ben alimim derse o bir cahildir diyor. Kim diyor ben müminim diyorsa o kafirdir. Kim ben cennetliyim diyorsa cehennemdedir diyor. Aslında anlayana çok güzel bir söz. Ama Ömer'in bu sözü dahi yanlış anlaşılmış. İnsan düşün kendini mümin görürse hiç hatalan düzeltir mi? Mümkün değil kendini cennetlik görürse, cennetlik amel işleyen bu adam kendi amellerine dikkat eder mi? Düşünün alemlere rahmet olarak gönderdim dediği Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dahi ben bile amelimle ne yapmayacağım? Cennete giremeyeceğim diyorsa bize ne oluyor ki? Öyleyse hiçbir amelimiz bizi ne yapmayacak? Güvendirmeyecek. Hatta münafığın tarifi yapılırken bir rivayette üç kişinin misalinden bir misal verilir. Üç kişi yola çıkartıyor. Yolculukları bir nehir kenarına gelir. Birisi atlar geçer diyor. İkincisi suya atlar. Karşıdaki der ki geç. Şey yok. Tehlike yok. Gördüğün gibi ben geçtim. O der ki diyor, sakın ha. Geçme boğulursun. Adam yarıya kadar gider diyor. Karşıdaki der ki geçen geç korkma bir şey yok. Bu yandaki der ki sakın geçme. O denize e, nehrat diyen diyor bir o yana gider bir bu yana gider ve sonunda yorulur. Ve nehrin sularına kendini bırakır, helak olur gider diyor. Geçenin misali müminin misali diyor. Geçmeyenin misali, kafirin misali nehre atlayıp da bir oyanı bir bu yanı. ne o tarafa yar olan yani arkadaş olan, ne de bu yandakine arkadaş olan yani olamayıp da nehre kapılıp giden münafı misalidir ve Allah Azze ve Celle onlar güya Allah'ı ve müminleri aldattığını çalışırlar aldattığını zannederler onların kalpleri nedir? hastalıklıdır diyor yani bırakın artık insanları münafıklar öyle bir hale geliyor ki hastalığa bakın Allah'ı bile aldattığına inanıyorlar yani. o kadar ve ayeti kerimede dikkat ederseniz biz yeryüzünü ıslah edicileriz der diyor düşünebiliyor musunuz bozguncular yalancılar bölücüler insanları birbirine düşürücüler onun lafını ona ve insanlara hep değişik surattan gelirler sana gelirler ayrı ona gelirler ayrı bir surat takınırlar ve yeryüzünü ıslah ettiklerini zannederler işte bunları bu halleriyle ne yapamıyorsunuz tanıyamıyorsunuz bu halleriyle bir yere ne yapamıyorsunuz oturtamıyorsunuz iyi insan olarak görebiliyorsunuz işte onları konuştuğunda hak mı konuşuyor yalan mı konuşuyor buraya bakacaksınız söz verdiğinde sözünde duruyor mu durmuyor emanet ettiğinde emanete riayet ediyor mu etmiyor mu nizalaştığında hakka uyuyor mu uymuyor mu ne yapacaksınız bunları kontrol edeceksiniz işte bunları yaparsa halis münafık ve hatta Nisa suresinin 88. ayetini hatırlayacak olursanız ne oluyor ki o müminlere münafıklar hakkında iki grup oldular diyor Okudunuz değil mi bu ayeti? Münafıklar aynı zamanda müminleri ne yapıyor? Karşılıklı iki grup haline getiriyor. Karşılıklı iki grup ne demek biliyor musun? Artık birbirlerine muhabbet duyan kalplerin muhabbetinin olmadığını gösteriyor. Devam ediyor ayet. Ne oluyor size diyor? Onlar işlemiş olduğu günahlara binayen kalpleri tepe taklak olmuşken siz birbirinize düşüyorsunuz. Yani onların taşıdığı laflar, getirdiği sözler, konuştuğu şeyler aranızdaki muhabbeti bozuyor diyor. Düşünebiliyor musunuz? Peki bu insanlar yokken bunlarda grup var mı? Yok. Muhabbet var mı? Var. Muhabbetinin bozulduğu, bozulmaya başladığını şöyle bir dönüp kontrol etmen lazım. Ne zaman ben bu kardeşimden muhabbeti kestim? Ha, şu münafıkla karşılaştıktan sonra buna karar verdiğinde zaten hata ne yapar biter o zaman sana nasihatkar eder ne oluyor ki diyor o müminlere şu münafıkların işlemiş olduğu günahlardan dolayı Allah onları tepe taklak etmişken onlar iki grup oluyorlar diyor işte müminlerin sağduyuyla bakacağı nedir bu noktalardır ve insan şöyle düşünürse nasıl kardeşinden muhabbeti bozulmuş bozulmasına sebep ne birinin söylediği kalbine hastalıklı attığı bir söz veyahut muhakkak hayır görünen bir şeyi şerre çevirmez ya bir sözü ya bir davranışı ya bir hareketi şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kadar çok kişiden istişare etmiş dünyalık meselelerinde birçok vakalar oluşmuş ama herkesten konuşmuş mu? Herkesten her şeyi paylaşmış mı? Değil. Ehil olanlarla paylaşılan mesele vardır. Ehil olmayanlar vardır. Söz verilenler vardır. Şimdi biriyle bir şey paylaşılmaması demek ki o insan onu kaldırmaya müsait olmayabilir. Öbürü de ben niye bu işte yokum demeye hakkı var mı? Yok. Herkes bulunduğu hal üzerine hareket eder ve herkesin içindeki neyse dışına da ne yapar? Bir amel olarak o sudur eder. Onun için kardeşleri münafıklar hakikaten Müslümanlar içinde en şerli topluluklardır. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'de bunlardan çok çekmiştir. Çok çekmesine binaen Allah Azze ve Celle münafıklardan hiçbirinin cenaze namazını kılma. Onların kabrinin başında da ne yapma? Durma ayetini indirmişse bu çok önemli bir mesele ve insanın da münafı demek ki açık, alen, beyan ne yapması tanıyabileceği gibi vasıflarını Allah ne yapmış, bildirmiş. Çünkü münafıktan cenaze namazını kılma diyor. Ama maalesef toplum bozuldu mu her zaman ulul alan, ön plana çıkan kimlerdir? Münafıklardır biliyor musunuz? Her zaman horlanan, dışlanan müminler. Mümin bir tane hata yapsın Bitti Münafık her gün hata yapar Herkesin lafını Herkese götürür Hiçbir zaman münafık konuşulmaz Neden biliyor musunuz Çok şerlidir ondan. Aslında insanlar gizli olarak Onun şerinden korkar Acaba beni de mi konuşur Benim de mi lafımı sözüme götürür Acaba beni de mi ifşa eder Aslında sır bundandır Allah onların şerlerinden korusun Allah bizleri de hasletlere düşmekten beri buyursun ne kadar konuşulursa konuşulsun bu mesele de azdır ve emanet olarak kardeşlerim söz verdiğinde sözünde durmaz birinci olarak ahd-i misak dediğimiz olaydan alırız bunu yani Allah Azze ve Celle'ye verilen bir ahit var evet sen bizim Rabbimizsin münafıklarsa ilk bozdukları ahit nedir budur mesela münafıklarda haset hatsafadadır. neden çünkü Allah'ın verdiği o güzelliği o huyu o malı o kabiliyeti ne yapamaz çekemez onda var da niye bende yok hiç anlamsız hareketler yaptıklarını görürsünüz yani bir toplumda Hiçbir sebep yokken kadını olsun, erkeği olsun çok ilginç hareketler yapar ve adını siz koyamazsınız bunlara. Bunlar sırf hasetlerinden ve münafıklıklarından kaynaklanır. Çünkü hazmedememen aynı zamanda da bu kadere nedir? Tekmedir. Ya Allah bu insanı böyle yaratmışsa ona bu hasetleri vermişse e senin de ne yapman? Gıpta yapman helal. Allah'ım ona verdiğini bana da ver polis isteyebilirsin ben de onun gibi çalışayım ben de onun gibi malımı ne yapayım infak edeyim ben de Allah yolunda mücadele edebileyim bak bunu isteyebilirsin ama onun o hallerini çekemeyip de arkasından veyahut yanında dostluğunu göstermeyip de her zaman kinayeli hareket edersen müminleri de ne yaparsın bozarsın ve Allah'a verdiğin ahdi de yerine Getirmezsin. E, eh, Allah hepimize hayır versin. Allah bu hastetlere düşmekten bizleri alıkoysun kardeşler. Çünkü çok çok pis, çok çok iğrenç meseleler ve hakikaten müminleri tamamen her zaman meşgul edecek hastet bunlar. Öyle topluluklar vardır ki gidin bakın. Bir münafık oraya uğramadan önce o kadar güzel muhabbetleri, kardeşlikleri, paylaşmaları, dertleri vardır. Bir münafık uğramıştır. Bir bakın oradaki Müslümanlardaki kötü hasletler ön plana çıkmaya, iyi hasletler aşağı doğru bastırılmaya başlamıştır. Dikkatli izleyin bak görürsünüz. Bir münafığın ortaya gelmesi kötü huy ve davranışların da ortaya çıkmasına sebep olur vakti hoyratça harcama münafıkların alametidir gezme eğlenme boş konuşma avarelik yapma bunların hepsi münafıkların hasletleridir ama mümine baktığında konuşursa ne yapar dikkat eder ya hayır konuşur hayır konuşamayacaksa susar ayıp mı gördü susar Kapadır. Allah da onun bütün hatalarını kapatacağını bilir. Haddini bilir, terbiyelidir, ahlaklıdır, büyüğünü küçünü ne yapar? Bilir. Allah'a olan huşusundan, saygısından gizli de ne yapar? Gözyaşı döker. Münafıklar ise koyrattır. İnsanların içine geldiğinde amel işlerler, kendi başlarına geldiğinde ise nedir? Uzak durunlar. Hatta Nisa suresini yanlış hatırlamıyorsam 140 141 142 143 oralara bakarsanız onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalarlar. Allah'ı çok az zikrederler. Sonra insanlara gösteriş için ibadet ederler. Veut sabahla yatsı namazına gelemeyenler kim? Münafıklarını haslet hatta Müslüm'ün geleceğiz kitabı salatta İbn Ömer'den yanlış hatırlamıyorsam gelen rivayette bizim zamanımızda diyor birisi öyle hasta olurdu ki diyor iki arkadaşının omuzlarında ayakları yerde sürünerek ne yapardı mescide gelirdi ne denmesin diye münafık denmesin diyedir. düşünün nereden nerelere gelmişiz neler ölçüymüş bugünkü ölçülerimiz neler olmuş onun için kardeşlerim bu bilgiler bizlerin e, aklımızı başımıza alma ve kendi hal ve hareketlerimizi kontrol etmek için çok çok önemli bilgilerden bir tanesi evet yine 108 ne oldu rivayet Ebu Hureyre'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam üç şey münafığın alametindendir konuştuğunda yalan söyler vaat ettiğinde sözünden döner kendisine emniyet olunursa hiyanet eder evet 109 no'lu rivayet yine aynı ve ziyadeliği şöyle münafığın alameti üçtür ister oruç tutsun ister namaz kılsın isterse kendini Müslüman saysın bu münafıktır diyor a.s. yani oruç tutsa Namaz da kılsa kendisine ben müminim Müslümanım da dese o mümin munafıktır diyor. Hadisin ziadeliğinde. Evet. 110 no'lu rivayette yine aynısı. Bununla alakalı kardeşlerim benim size tavsiyem müminin özellikleri ile alakalı, alametleri ile alakalı bu bir ödev olsun size. Kur'an'da ne kadar ayet varsa bir okumanızı tavsiye ediyorum. Sadece müminin özellikleriyle Önce bunu bir okuyun Bir yumuşayın Bir gevşeyin Ve bu hasletler sizde var mı yok mu Buna bir bakın Akabinde Kur'an'ı yine okuyun Müminlere vaat edilen neler var Bunu da bir okuyun Kamçılanın imanınız artsın Ondan sonra münafık kime denir Münafığın özellikleri nedir Kur'an'da bir de bunu okuyun Ne kadar iğrenç Ne kadar katı bir şey olduğunu göreceksiniz Ve akabinde Münafıklıklarının akabinde Allah Azze ve Celle Onlara nasıl muamele edecek Bir de buna bakın İlk cezalarını Nasıl görüyoruz Bütün insanlık Meydanda toplanıyor Dünyada kim neye ibadet ederse Ona ayrılsın kim dünyada kimi memnun etmek için amel işlemişsin, gitsin mükafatını ondan istesin. En son kim kalıyor meydanda? Müminlerle münafıklar. Münafıklar o ana kadar ne yapıyor? Seviniyorlar. Güya Allah'ı aldattığını zannediyorlar. Rabları onları secdeye davet ettiğinde müminler secde ediyor ama münafıklar ne yapıyor? Sırtını üstü geri gidiyor. Allah'ım bizi böyle duruma düşürme. Allah bizleri böyle duruma düşmekten beni buyursun çok iğrenç bir şey ama bir toplumda sivrilme ama bir kız ama bir mal ama bir mevkiyi korumak için birçok insanın Hasreti ne yapabiliyor bozulabiliyor hatta Medine'ye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hicret ettiğinde kendisine çok büyük düşmanlıklar yapan bir münafık vardı hat hakkında da ayetinden bir gün kendisine bir düşmanlık yaptığında dayısına gidiyor. Nedir sizin bu kavminizden çektiğim deyince dayısı Ali Silatü vesselam diyor ki "Saad sen diyor onun kusuruna bakma. Aslında diyor o çok iyi birisiydi diyor. Bakın münafıklık nereden başlıyor? Hatta içimizde diyor en diyor ferasetli, ileri görüşlüydü diyor. Fakat diyor tam biz ona taç giydiriyorduk yani kral ilan ediyorduk sen Medine'ye çıkıp gelince işi öylece kaldı o da sana düşman kesildi diyor yani bir insan çok iyi salimen gidebilir insanların içinde ulanabilir ama bakın Allah onu bir şeyle imtihan ediyor o imtihan edildiğinde kötü huylarının hepsi ne yapıyor? debreşi veriyor Allah her halükarda kendisinden korkmayı bizlere nasip etsin daha önce bakın çok iyi birisi. Yani bu hasletler kendisinde görülmeyen birisi. Bir taç ya bir taş takılacak yani. O taç takılmadı. Bir başkası ululanıyor diye ne yapıyor? İçi başka ve dışı başka ve kaç tane savaşta yapmış olduğu münafıklığının yüzünden kaç tane Müslümanın şehit olması ve birçok vakıaların olmasına sebep olmuştur. Ve hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Pak zevcesi hakkında dahi Birçok sözleri ne yapmış Hiç utanmadan Sıkılmadan yani Kalbinde en ufak bir ürperti duymadan Ne yapmış Yaymayı bile becerebilmiştir Hem de Ayeti kerimeye dikkat ederseniz Bunu duyduğunuzda bu apaçık bir iftiradır Demeniz gerekmez miydi Bu bile sizin için nedir Hayırdır Yani işini o kadar güzel yapmış ki Bakın konuşulan rastgele birisi değil, bir peygamberin hanımı işte münafıkların ne kadar sinsi çalıştığını anlayın. Bir peygamberin hanımının hakkında dahi sahabelerin içinde çok rahatlıkla konuşup peygamber aleyhisselam yüzebiliyor ve hakkında ayet inmesine sebep oluyor. Münafıklar bu kadar tehlikeli ve sinsi. Allah onların şerrinden bizleri de neslimizi de korusun. 26 oğlu Bab Müslüman kardeşine ey kafir diyen kimsenin iman halini beyan babı. Eh, Bugünkü konular hakikaten e, önemli meseleler. Demin münafıklık dedik. Bugünse şimdi ise ey kafir, ey Allah düşmanı deme. Hakikaten çok tehlikeli olan meselelerden bir tanesi. Ne yazık ki Tarih boyunca kardeşlerim Müslümana zarar veren Hep Müslüman olmuştur Çok ilginçtir Kafirlerin zararı Şöyle baktığımızda yüzdeliğe Yüzde onu geçmiyor biliyor musunuz Ama Müslümanın Müslümana verdiği Hem kendine Hem de Müslümana verdiği zarar Neredeyse yüzde yüze doğru ne yapıyor Çıkabiliyor ama bu cahilliğinden, ama bağnazlığından, ama şeytana uymasın artık her neyse sebepleri. İşte dinimiz küçük demeden, büyük demeden her şeyin önünü ne yapmış? Kesmiş. Burada bu başlıkta tekfir dediğimiz olay gündeme geliyor. Tekfir nedir? Birini küfre nispet etme. Hakta olmadığını iddia etme. Aleykümselam. Hoş <Gülüyor> geldin var mı sandalye? Yani kafir olduğunu iddia eylemektir ki bu hakikaten e, çok cesaretli çok şey olan e, bir sözdür ki bunu söyleme hakikaten yani hakikaten bir ilim ister. Tekfir birini küfre nispet etmek ki bu da cehaletin meyvelerinden bir tanesidir. İlim ehlinden hiç kimsenin bundan uğraştığını göremezsiniz. Yani tekfirler. hep ayak takımı dediğimiz insanlar tarafından uğraşıldığını görürsünüz. Ve hatta hadis-i serife bakacak olursak ileride gelecek Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam Kur'an okurlar kırk taklarından aşağı geçmez. Yaşları genç, hülyaları bozuktur. Puta tapan müşrikleri kafirleri bırakırlar, müminlerle uğraşırlar. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Onlar cehennem köpekleridir diyor. Nerede görürseniz onları ne yapın? Öldürün. Yani öyle vasıflarını bir bir Allah Resulü bizlere anlatmış ki, şimdi bugün bakıyorsun, hakikaten bu, öyle bir tecelli ediyor ki aynen bakın hadis-i şerifte 111 Nul rivayet İbn Ömer'den geliyor arkasından yine değişik rivayet ziyadelikli geliyor ve vesselam bir adam din kardeşini tekfir ederse ikisinden biri o tekfir sebebiyle muhakkak küfre girer diyor ikinci rivayetimiz ve vesselam herhangi bir kimse din kardeşine ey kafir derse bu tekfir sebebiyle ikisinden birisi muhakkak küfre gider. Eğer o kimse dediği gibi ise ne ala. Aksi takdirde sözü kendi aleyhine ne yapar? Döner. Evet. Demek ki bu hadis i Şerif din kardeşine kafir demeyi helal itikade dene haml oluyor. Eğer birisi birine Ey Allah düşmanı veyahut ey kafir demişse artık bakılır. O diyor yeri göğü dolaşır, karşıdakine gider, yoksa döner dolaşır, kendisine ne yapar? Gelir. Bu da birine ey kafir demede dikkat etmek gerekiyor. Çünkü küfre nispet etmede, imana nispet etmede şer'i bir hüküm şimdi bugünkü hadisleri şöyle bir gözden geçirecek olursak mümin deme veyahut münafık deme kafamıza göre mi? yok. münafık kime deniyor? şunu şunu şunu şunu yapana mümin kime deniyor? şunu şunu şunu yapana kafir kime deniyor? şunu şunu şunu yapana İşte bunlar oluşmadan bu sözü söyleme nedir? doğru değil durup dururken dinden çıkmana sebep olur Yine ikincisi tek furulaamla tek furul mayen diye bir konu var. Yani işlenen fiile Allah azze ve celle'nin e, koymuş olduğu bir isim yani faile bunu söylemekte bir mani yok. İşte mesela bugün öğrendiğimiz işte mümin kim? Şu. Münafık kim? Bu. Bunu demekte bir sıkıntı yok. Sıkıntı o fiil ve faili işleyen adama sen şusun demekte şimdi kişi bir fiil işler ama o fiilin hakikaten öyle olduğunu ne yapmaz bilmeyebilir mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe geliyor ne yapıyor secde ediyor halbuki biz okuduğumuz şu itikatta secdenin Allah'tan gayrısına yapılamayacağına inanıyoruz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor geliyor diyor ki e, secde ettiğinde ey filan bunu niye yaptın soruyor niye soruyor normal bir olay olsa sorar mı secde caiz olsa niye yaptın denir mi adam diyor ki Allah'ın Resulü ben gittiğim yerlerde krallara rahiplere emirlere büyüklere secde edilir gördüm düşündüm ki eğer secde edilecek bir varlık varsa bu da kim Allah'ın Resulü ben de bu yüzden ne yaptım Secde ettim Ne diyor aleyhissalatü vesselam Allah'tan gayrısına secde ne yapılmaz Yapılmaz Olay bitti mi Eğer birinin birine Şimdi karşılaştır Secde etmesini emredecek olsaydım Kadının kocasına Secde etmesini emre derdim. Hatta diyor Kadın kocasının her tarafı irin olsa Diliyle onları yalasa yine de hakkını ne yapamaz? Ödeyemez diyor. Bakın bir fiil işleniyor ama hemen tekfire ne yapılmıyor? Gidilmiyor. Halbuki fiil şirk işleyende ne olur? Müşrik olur. Yine bakıyorsunuz Bukhari'nin, Tirmizi'nin hadis kitaplarının naklettiği zad olayı yani bir ağaçtan hayır ve şer geleceğini umma. Hayır ve şer kimdendir? Allah'tan, ne bir taştan, ne bir eşyadan, neydi, ne yapılmaz, ne bir nazar boncundan ne de maşallah'tan beklenmez. Sahabeler geliyor savaşa gidileceğinde bir kısım, "Ey Allah'ın Resulü, bize de şöyle bir ilah edin sana Zaadelemmatullah." Yani onlar cahiliyede ne yaparlardı? Büyük büyük ulu çınarların yanına gelir. Elbiselerini çıkarır Ağacın bu tarafına geçip giyinirlerse Savaşta kendilerine bir şey olmayacağına inanırlar Yani hayır ve şerrin ondan geldiğine Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ha müşrik oldunuz demiyor Ne diyor? Subhanallah Siz diyor Musa'nın kavminin Kızıldeniz'den Allah'ın rahmetiyle karşıya geçtiğinde Ey Musa bize de buzaya tapan bir kavim gördüklerinde. Ey Musa bize de şöyle bir ilah edin sana dedikleri gibi dediniz diyerek ne yapıyor? Allah'ın Kur'an'da onlara bildirdiği, daha önce öğretti şirk olan bir meseleyi ne yapıyor? Gündeme getiriyor ve Subhanallah diyor. Ha! Siz müşrik oldunuz, tövbe edin demiyor bakın. Yani bir amel, bir söz şirk küfür olabilir ama sahibini hemen ne yapamıyorsun? İtham edemiyorsun. Bakın direkt itham ne yapamıyorsun? Edemiyorsun. O söz var, o davranış da var. Ama kastı o mu? Niyeti o mu? Ne yapıyorsun? Bakıyorsun niyetine bakıyorsun. Nasıl anlamış? Onu kontrol ediyorsun ve ona ne yapıyorsun? Hükcettikamesi yapıyorsun. Hükcettikamesi nasıl yapıyorsun? Ben mektup yazdım attım Okusaydı mı Yoksa Firavun'a git Ona yumuşak davran Ona ki anla Firavun bile olsa Yumuşak davranılması emrediliyor mu Emrediliyor Açık belli Ve onun anlayacağı şekilde Yüzüne tükürür şekilde de değil Bunları yaptın anlamadıysa hidayet sen değilsin Artık cehalet ortada ne yapmıştır? Kalkmıştır. O fiili işleyen neyse failinin adı da nedir? Odur. Bitmiştir. Artık ortada maniler ne yapmıştır? Kalkmıştır. İşte bu maniler kalkmadan kişi karşıdakine ey kafir ne yapamaz diyemez. Demişse ikisinden birine ne yapar? Döner. Durup dururken de bütün amellerini ne yapabilirsin? Heder edebilirsin. İşte kardeşlerim bu konuda aşırı giden aslında her fırkada bir tekfircilik vardır. Hangi fırkaya giderseniz gidin eğer kendilerinden davranmazsan A ise A, B ise B, C ise C sen oradan ne yapmazlar? Almazlar. Böyle. Ama sırf tekfirlen rağbet bulan fırkaya baktığımızda buna hariciler, tekfirciler veya necdiler diye diyebiliriz. Bunlar nedir? Ee, i̇mandaki hataları kalp tasdik eder, dil ikrar eder, azalar tasdik eder der ama imanın artma ve eksilmesine ne yapmaz? İman etmezler ve bunlar Bakara şey, Arak suresinin 172. ayetinde büyük hata içindedirler ve bu hatalarını birçok ayetin teviline kadar götürürler. Nedir bu hata? Yarın kıyamet gününde ben bunu bilmiyordum. Veyahut ebeveynlerimin sana vermiş oldukları şu ahdi bozdular. Biz de onlardan sonra gelen nesildik. Onları azap etmen hasebiyle bize de mi azap edeceksin demeyesiniz diye bu vaka hepinizin üzerine şahitler kıldım ayetinde. Burada ikrar edilen raplık değil ilahlık demişlerdir. Ve her doğan çocuğun fıtrat üzerine değil Müslüman olarak doğduğuna iddia etmişler. Cehaleti mazeret olarak görmemişler ve alıl, ıtlak herkesi ne yapmışlardır? Tekfire gitmişlerdir. Ve biz onları sıkıştırdığımızda peki o zaman mazeret değilse İbrahim Aleyhisselam'a ne dersiniz? Yıldızı görüyor, güneşi görüyor, ayı görüyor. Gale hazar rabbi. İşte bu benim Rabb'imdir. Sözüne ne dersiniz? bugün aya güneşe yıldıza Rabbim diye ne denir kafir denir değil mi onları sıkıştırdığında laf cambazlığı yaptıklarını ve güya Arapçayı çok iyi biliyorlar ya Arapçanın bazı kaidelerine kaçarak Rabbim mıdır Rabbim mi mı, ha gibi olmayan kelimeleri güya bir yerde şöyle şöyle inmiş güya burada böyle böyle inmiş tipinde birçok yeri zorlayarak halk da anlamadığı için onları kandırma yoluna giderek güneş kadar net olan meseleleri ne yapmışlar ifsad etme yoluna gitmişlerdir halbuki olay çok açık aleyküm selam İbrahim aleyhisselam karanlığın içinde yukarıda bir ışık aramış Yukarlarda arıyor, yer aramıyor. Aydınlıkta daramıyor aramıyor, karanlıkta arıyor. Işığı görünce ne yapıyor? Ona sarılıyor. İşte Rabbim diyor. Ondan daha ışık görünce ona, ondan da ışığı görünce ona, o da kaybolunca doğup batanları sevmediğini, ve muhakkak Rab'bının kendisine kendisini tanıtacağına inanıyor. Ve ben kavmimin eş koştuklarında neyim? Bileyim. Allah da ne diyor? Asla müşliklerden olmadı diyor. Şimdi bakın olaya. İbrahim Aleyhisselam yıldıza, aya ve güneşe hangi hasetleriyle baktı? Bir vahilen yok. Fıtri. İşte fıtratla alakalı işlenen günahları da Allah ne yapıyor? Behşeyetine bırakıyor, itham etmiyor. Ve İbrahim gözüyle, aklıyla, yani gördüğüyle, mukayesesiyle Rabb'ın tanınamayacağını ne yapıyor? Aklı kesiyor. Ve Rabb'im muhakkak bana kendini ne yapacak? Tanıtacak diyor ve olay kapanıyor. Eğer bunu tevil eden, güya Arapça bilen, ki ben bildiklerine de inanmıyorum. Ha bilseler de hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Bu şekilde tevile gideceğine konuyu ta başından sonuna kadar okusalar tevile bile nedir? Gerek yok. İbrahim aleyhisselamın harici gibi cehennem köpeklerinin avukatlığına hiç ihtiyacı yok. Onlar avukatlığını yapmalarının sebebi nedir biliyor musunuz? İbrahim'e de kafir demek zorunda kalacaklardı ondan. Aleyküm selamu rahmetullah Sırf dememe için avukatlığa soyunuyorlar Eğer birilerini küfre nispet ediyorsan İbrahim de insan değil mi? Etsene Yok edemeyecek niye? Orada ayeti tevile giderek Yahudilerin yaptığı gibi Ya o konuşunda ya da manasında tevile gidecek ki insanların kafasını karıştıracak. Hem kendilerinin kafir olmasına hem de kendilerinden sonra gelen nesillerin, kendilerine uyanların kafir olmasına sebep olacaklar. Onun için Allah onların şerlerinden korusun. Haricilerde sünnet inkarı had safhadadır ama ön planda değildir. Allah Azze ve Celle'nin Resulünün dediği gibi Kur'an okurlar. Yani öyle ayetleri getirler ki sen dinlersin. Onların getirdiği dikkat edersen Süküm Allah'ındır Allah'ın indirdiğine hükmetmeyen kafirlerdir Hep bunları getirip önüne getirip ne yaparlar Dayarlar ve sen kalırsın Ama gırtlaklarından aşağı ne yapmaz Geçmez Ve kendi aralarında bakın Güya derli toplu zannettiğiniz bu haricilerin Aslında hep kendi aralarında da Sorduğun sorularda dağılıp parça parça olduklarını görürsün Kalplerinde merhametin eseri olmadığı gibi yüzleri de ne yapmaz? Gülmez. Seni gördüğünde hep yapmacık gül, gülücükler vardır. Hiçbir zaman dostlukları da nedir? Yoktur. İşte bunların merhametsizliği katılıkları, mürciye dediğimiz toplumun çıkmasına sebep olmuştur. Allah her iki topluluğun şerlerinden de bizleri korusun. Öyleyse bizler de ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Kişi bir söz söyleyebilir, bir amel işleyebilir ama hemen sahibini ne yapamayız? İtham edemeyiz. Evet. 27. oğlu bak bile bile babasını inkar eden kimsenin iman halini beyan babı. Evet. 112. oğlu rivayet Ebu Zer'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bile bile babasından başkasının oğlu olduğuna iddia eden hiçbir adam yok ki küfretmiş olmasın. Her kim kendisinin olmayan bir şeyi benim diye iddia ederse o kimse bizden değildir. O cehennemde oturacağı yere hazır olsun ve her kim bir kimseyi kafir diye çağırır veya düşman olmadığı halde ona ey Allah düşmanı derse söz ona ne yapar? döner, geri gelir. Evet. Burada dikkat ederseniz bile bile babasından başkasının olduğu oğlu olduğunu iddia ederse o adam küfretmiş olur diyor. Babasından başkasına intisap ancak bilerek yapılırsa günah olur. Bilmeyerek yapılırsa burada kasıt yok. Çünkü kim bile bile diyor bile bile. Ama hadis bilerek başkasının çocuğu olduğunu iddia etmeyi helal itikat eden hakkında böylece meşrunun zıttı helal itikat ettiği için Allah'a ne yapıyor? Küfretmiş olur. Şimdi hadis-i şeriften çıkan hükme baktığımızda nesebi, soyu belli olan bir kimsenin soyunu inkar ederek başka bir babanın çocuğu olduğunu iddiaya kalkışması neymiş? Haram. Hiç kimse bunu ne yapamaz? Yapamaz. Kişinin gerek ispat, gerekse nefi yönden irtikap ettiği suç hakkında bir şey diyebilmek için o suç bilerek işlenmesi gerekiyor. Günahlardan şiddetle men etmek maksadıyla ona küfre itham etmek de caizmiş. Yani bile bile kim babasını inkar ederse veyahut alan babamdır derse İslam'da bu nedir? Haram kılınan meselelerden birisi. Evet. 113 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve babalarınızı inkar etmeyin zira her kim babasını inkar ederse bu yaptığı küfürdür buyurmuştur. Yine Ebu Osman'dan ziyada nesep iddia olunduğu zaman Ebu Bekri'ye rastladım ve kendisine dedim ki bu yaptığınız nedir? Ben Saad bin Ebu şöyle derken işittim Aleyhisselatü Vesselam her kim İslam'da babası olmadığını bildiği halde babasından başkasını baba iddia ederse ona cennet haramdır buyurmuştur evet demek ki cennet haramdır deyince mesela ne yapıyor? Çok çok önemli konulara kadar geliyor. Her kim babası olmadığı halde babası olduğunu iddia ederse şimdi belki bugün bu hadisi tam anlayamayabilirsiniz. Ama geçmişteki nikah çeşitlerini şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Orada Dokuz veya 10 kişi bir kadına toplanır. Bir erkeğin bir kadınla yaptığı fiili işlerlerdi ve hiç sakınmazlardı, utanmazlardı. Ve öyle kadınlar vardır ki, vardı ki kapılarına çarpı koyarlardı. Önüne gelen erkek onlara ne yapar? uğrardı. Bu kadınlar hamile kalıp çocuk olduğunda yürüyecek şeye geldiğinde elinden tutar Kabe'ye gelir. Orada soy bilici insanlar vardı. Onlar çocuğa bakar, kadına bakar, kadının beraber olduğu erkeklere bakar. İşte bu bunun çocukla bunun der ve o kadından çocuk o adamın olurdu, karısı olurdu. Şimdi böyle bir ortamda elbette ki çocukta ne yapar? Bir eziklik duyma şeyi ne yapar? Gündeme gelir daha bitmedi. Bir nikah şeklinden daha bahsediyor Ayşe annemiz. Hatta diyor öyle haller vardı ki o gün kız çocuğu olduğunda suratlar ne yapıyor? Asılıyordu. Çünkü fuhuş, hat safhada olunca insanların da onuru ne yapıyor? Gidiyor. Eğer bir adamın erkek çocuğu yoksa ne yapardı diyor? Karısını süsler, püsler, en güzel bir şekilde erkek çocuğu olan Soylu birinin yatağına gönderir diyor, Kendi kocası. Ve ondan hamile kalır. Bir de erkek çocuğu doğurursa onu artık baş tacı yapardı diyor. Şimdi böyle bir nikah çeşitlerinin olduğu bir yerde elbette ki halkta da ne vardır? Eziklik vardır. İşte burada da kişi babasını ne yapabilir? Bulamayabilir. İşte böyle hallerde babası belli olduğu halde kim babasını olmadığını veya soyunu inkar ederse o nedir? Kafirdir diyor. Öyleyse kimse soyunu ne yapmayacak? İnkar etmeyecek. Eğer babası olmadığı halde birisi de başkasını babalığa nispet ederse cennet dona nedir? Haramdır diyor. Evet. Bazı vakalar gündeme gelmediğinde bunlar uygulanmayacak diye bir olay yok biliyorsunuz. İslam tamamlanmış Kemal'e ermiş Eksik hiçbir şey nedir yoktur Bazı ayetler bazı hükümler Vardır ki kardeşlerim Belki bin sene hiç uygulanmaz Ama insanlıkta bu vakalar Ne yapacak bir şekilde Olacak ki bu da karşılığında Hüküm olarak ona uygulana Bilsin evet, Devam edelim mi yeter mi? Hı? 28 no'lu babımız Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslümana sövmek fısk onunla çarpışmak ise küfürdür. Sözünün beyanı. Evet burada da dikkat ederseniz e, babta bir şeyler hatırlatılmaya çalışılıyor. E, Müslümanla bir Müslümanın arasındaki hukuk Müslüman olduktan sonra onun kanı malı ve namusu Müslümana nedir? Haramdır. Hiçbir Müslüman hiçbir Müslümanın ne kanını ne malını ne de namusunu kendine ne yapamaz? Helal göremez. Görürse kanına mı göz dikti? Kanıyla öder. Namusuna mı göz dikti? Canıyla öder. Malına mı göz dikti? Elini ne yapar? Kesilmesiyle öder. Yani bir şekilde cezasını ne yapar? Görür. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın bu hakları olduktan sonra her kim bir Müslümana söverse bu fısktır. Yani günahtır. Sözden amelin birbirine tersidir. Onunla çarpışırsa bu da nedir? Küfürdür. Yani insanı hakikaten zora sokan hareketlerdendir diyerek ne yapmıştır? Bizi aklımızı başımıza alacak bir nasihat etmiştir. 116 no'lu rivayet İbn-i Mesud'dan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümana sövmek fısk onunla çarpışmak küfürdür buyurmuştur. Evet buradaki küfürden maksat Müslümanların haklarına karşı küfranda bulunmaktır. Çünkü Allah Müslümanları kardeş yapmış dargınların arasını bulmayı emretmiş aleyhissalatü vesselam dahi müminlerin birbirleriyle kavga edip küsmelerini yasak etmiş bunu yapanların din kardeşlerinin hakkına küfran ettiğini haber vermiştir da nedir? bir nimeti örtme, hakkı ne yapma? gizleme manasındadır evet. 117. oğlu rivayet yine aynıdır Allah subhanahu ve teala bizi de neslimizi de Müslüman'dan çarpışmaktan beri buyursun. Allah hakka hukuka riayet edenlerden eylesin. E. Evet. 29 no'lu bab aleyhissalatü vesselam'ın benden sonra dönüp birbirlerinin boyunlarını vurma ahlakına düşen kafirlerin ahlakını ne yapmayın? Almayın babı. Evet. 118 no'lu rivayet Ebu dan Ali Selatü vesselam Hacce el Vedada şu insanları sustur dedi. Bunun üzerine arkasından benden sonra dönüp birbirlerinin boyunlarını vuran kâfirlerin ahlakıyla ahlaklanmayın. Kâfirler gibi olmayın buyurmuştur. Evet. Çok önemli bir rivayet kardeşlerim. Yine 119 no'lu rivayet İbn Ömer'den aynı 120 no'lu rivayet Abdullah İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve Vay size benden sonra dönüp boyunlarını vuran kafirler gibi olmayın buyurmuştur. Evet bugün öyle hallere gelmişiz ki kardeşlerim Allah bizleri ıslah etsin Allah hayırdan ayırmasın. Kur'an ve sünnet unutulmuş. Kur'an ahlakı gündemden kalkmış. Kafirlerin dedikoducu, gıybetçi, birbirinin aleyhinde çok rahatlıkla konuşan, geçimsiz, mızmız, cimri, israfçı, kavgacı, gürültücü, her şeyi hoyratça yapıp kendinde görmeyip başkasında hata arayıcı, ayıp arayıcı vesaire her türlü ahlaksızlık ne yapmış hat safaya gelmiş işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizleri ne yapıyor uyarıyor sakın diyor sakın kafirlere bakarsınız deli toplu zannedersiniz ama bir bakmışsınız ki aynı masaya oturmuş adamlar içerler bir de bakmışsınız ki aynı masada birbirlerini ne yapmışlar öldürmüşler Aynı yere misafirliğe giderler Gezmeye tozmaya Bir bakmışsınız hanımına göz diktiğini Tecavüz ettiğini Veyahut daha başka Pis ilişkilere girdiklerini Veyahut mallarını almışlardır Vermemişlerdir bir mal uğruna Birbirlerini öldürdüklerini Bir sınır yüzünden Koskoca sülalenin yok olduğunu Hatta ufacık bir meseleden Kan davalarının olduğunu görürsünüz Ne diyor aleyhissalatü vesselam Sakın bu ahlaka düşüp de birbirinizin kanını ne yapmayın, Heder etmeyin. Diyor. Bu da gösteriyor ki sakına Kur'an'dan, Sünnet'ten ne yapmayın, ayrılmayın. Çünkü bizleri tutan nedir ilimdir, Kur'an-Sünnet ahlakıdır. Bu yoksa demek ki direkt kafirlerin ahlakıyla hem de Müslüman olduğumuzu iddia ederek ne yapabiliriz, düşebiliriz. Onun için Allah bizleri muhafaza etsin. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. Kur'an'dan, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan birisi Müslümanın ne kanına ne malına ne de namusuna ne yapamaz? Göz dikemez. Bunların ne manaya geldiğini dünyada ve ahiretteki belalarını ne yapar? Bilir. Ama bunlar yoksa çok hoyratça bir insana bakın Günümüzde en ufak bir şeyde birbirlerinin canına kastettiklerini Hatta birbirlerinin üzerine yürüdüklerinde öldürme niyetiyle yürüdüklerini görürsünüz Ve hatta birbirlerine kötü söz söylediklerinde bile İslam'ın yasakladığı üç şeyden birini söylediklerini görürsünüz İşte Müslümanların bu ahlaktan Allah Azze ve Celle'nin Resulü Olmayın birbirlerinin boyunlarını vuranlar gibi hareket ne yapmayın etmeyin ne diyor bunun zıddına tartışma mı yaptınız haklı mısınız cennetin ortasını istiyor mu davandan vazgeç diyor. bak bu bir ahlaktır pehlivan kimdir ey Allah'ın Resulü çıkar güreşir yener diyor, asıl pehlivan kadaplı halinde sinirine hakim olandır diyor. ayıp mı gördün Ört Müslümanın ayıbını Allah da kıyamet gününde Bütün ayıplarını örsün Yani ahlak bizim nedir Budur Kardeşini hayra sevk etme Kendi nefsin için cennet istiyorsan Kardeşin için de ne yapma istemedir. Bunun zıttına her türlü hareketten uzak durmadır Allah subhanahu ve teala Hatalarımızı affetsin Hayra çevirsin Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhüden la ilahe illa ente estağfurke ve etubilin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.